''Bana yeterince demir madeni getirin'' dedi. ''İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince, ''Körükleyin'' dedi. ''Demiri eritip kor gibi yapınca da, ''Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım'' dedi.''